Namaz kılarken sureleri eksik okuyunca namaz bozulur mu? Namaz kılarken sureleri eksik okumak eğer bunda bir kasıt varsa elbette mekruhtur. Bilhassa kısa sureleri baştan sona okumak gerekir. Uzun sureleri Okuduğunuz takdirde e, eğer farz olan kıraat yerine gelmişse e, yarıda kesmenizde bir e, engel söz konusu olmaz. Ama e, mesela Felakna suresi gibi, İhlas suresi gibi, e, Kevser suresi gibi, e, Fil suresi gibi kısa olan, e, bölünmesi de çok uygun görülmeyen surelerin e, bir kısmının namazda okunmaması, eğer kasıtlı ise mekruhtur. Herhangi bir kasıt yok da unutarak böyle bir işlem yapılmışsa buna mekruh demiyoruz. Hatta unutarak mesela bir ayetin iki ayetin okunmaması da mekruh değildir. Ancak kasıtlı olarak mesela bir sureyi okurken bir ayeti kerimenin yahut iki ayeti kerimenin kasıtlı olarak atlanması Başka bir ayete geçilmesi e, mekruh olarak kabul edilmektedir. Bu tür işlemlerden sakınılması icap eder.